28 Mirza Mashar Canı Canan rahmetullahi aleyh 1701-1781 Şemsüddin Habibullah Mirza Mashar Canı Canan rahmetullahi aleyh seyyittir. Hicri 1113, Miladi 1701 senesinde doğdu. Babası daha çocuk yaşından itibaren Canı ı Cana'nın talim ve terbiyesine çok ehemmiyet verdi. Küçük yaşta ona zamanın ne kadar kıymetli olduğunu ve boşa geçirilmemesi gerektiğini her fırsatta telkin etti. Ona muhtelif sanat, maharet ve hünerler kazandırdı. Canı Canan rahmetullahi aleyh zamanın alimlerinden İslami ilimlerin icazetini alarak Talebelere muhtelif dersler okuttu. Bunun yanında tasavvufi şiirler yazar ve mazhar mahlasını kullanırdı. Farsça ve Urduca şiirlerinden oluşan bir divanı vardır. Zamanındaki birçok büyüğü ziyaret edip onların sohbetlerine, Nazar ve teveccühlerine mazhar oldu. Genç yaşta Seyyid Nur Muhammed Hazretlerinin kemalatını işitti, ve huzuruna varıp onun dinin emirlerine son derece riayet eden, sünnet-i seniyyeye titizlikle uyan, ilahi ahlakla ahlaklanmış bir hak dostu olduğunu gördü. Onun yanında manevi terbiyesine devam etti. Zamanı geldiğinde üstadı ona icazet verdi, teberrüken hırkasını da hediye etti. Üstadından sonra onun irşat hizmetlerini devam ettiren Canı Canan rahmetullahi aleyh bu yolda fedakarca gayret etti. Büyük alim Şahveli Yullah Dehlevi rahmetullahi aleyh onun hakkında şöyle buyurur: Bu zamanda Mirza Canı Canan rahmetullahi aleyh gibisi hiçbir bölgede, hiçbir şehirde yoktur. Her kimde tasavvufi makamlara sülük arzusu varsa onun huzuruna gitsin. Nitekim Şah Veli Yullah Dehlevi'nin talebeleri de hocalarının emriyle canı canan hazretlerine gidip intisap ederlerdi. Hakka vuslatı talep edenler her taraftan gelir onun huzurunda bulunmaya can atarlardı. Alimler ve salihler İlahi feizlere nail olmak arzusuyla onun dergahında toplanırlardı. Canı Canan rahmetullahi aleyh pek çok halife ve talebe yetiştirdi. Onları mektuplarıyla da irşad etti. Bu mektuplarda kendisine sorulan kelam, fıkıh ve tasavvufa dair meseleleri cevaplandırırdı. Canı Canan rahmetullahi aleyh ifrat ve tefritten kaçarak Daima orta yolu takip ederdi. Her işinin sünnet-i seniyeye uygun olmasına dikkat ederdi. Büyük bir tevazu sergileyerek şöyle buyururdu: "Bizden İslami ahkama uygun olmayan bir iş meydana geldiğini gören hemen ikaz etsin." Talebelerine de şu ikazda bulunurdu: "Bir mümin kulluk vazifelerini yerine getirmenin gayreti içinde olmalıdır." daima ölüme hazır bulunmalıdır. Mü'min gönül dünyasında bütün nefsani arzuları bertaraf edince, ölüm ona ilahi bir hediye olarak gelir. Zira onun bu hali Cenab-ı Hakk'a ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kavuşmaya vesiledir. Canı Canan Hazretleri, vefatına yakın ibadetlerini daha da artırdı. Şöyle buyuruyordu. Allah Teala lütuf ve inayetiyle bu fakirin her türlü arzusunu ihsan eyledi. Gönlümde şehitlikten başka bir arzu kalmadı. Büyüklerimin ekserisi şehadet şerbetini içmişlerdir. Hicri 1195, Miladi 1781 senesinin Muharrem ayında bir gece Birkaç eşkıya Hazret'in kapısını çaldı. Üç kişi içeri girdi. İçlerinden biri Can-ı Canan Hazretlerine saldırıp hançerledi. Hemen tabip çağırdılar. İdareciler eşkıya'yı yakalayıp kısas yapmak için aramaya başladılar. Şeyh Hazretleri müstesna bir fazilet sergileyerek şöyle buyurdu. Cenab-ı Hak sıhhat bulmamı murad ederse, bu yara her halükarda iyileşir. O şahıs yakalanırsa biz ona hakkımızı helal ettik. Siz de affediniz. Üç gün sonra da vefat etti. Hikmetli Sözleri Her amelin bir keyfiyeti vardır. Namaz, bütün keyfiyetleri kendisinde toplamıştır. O, Kur'an-ı Kerim tilaveti, tesbihat, salevat-ı şerife ve istiğfar gibi zikirlerin nurlarını ihtiva eder. Eğer namazın edepleri hakkıyla yerine getirilirse, asr-ı saadetin hallerine benzeyen en sağlam ve doğru haller namazda hasıl olur. Ramazan-ı Şerif, Zikirle uyanık olarak geçirilirse, senenin kalan kısmında da bu güzel hal devam eder. Eğer bu ayda bir kusur ve gevşeklik olursa, bunun izi bütün sene boyunca görülür. Fasıklarla karşılaşmak, gönüldeki nuru bulandırır. Allah'ın makbul ve sevgili kullarını sevmek, Cenab-ı Hakk'a yaklaşmanın en kuvvetli sebebidir. Ehl-i beyt imamlarını sevmek, asabı ı kirama tazim ve hürmet etmek zaruridir. Doğru yol budur. Ahirette sırat-ı müstakim, köprü suretinde zuhur edecektir. Dünyada doğru yoldan ayrılmayanlar, ahirette sıratı doğru geçeceklerdir. Bu yolda olanlar çok amel işleseler de, Kibir sıfatının kendilerinde bulunmasından korkarlar. Kendilerini kusurlu görüp devamlı istiğfar ederler. Küçük günahı büyük, az nimeti çok görür, Devamlı şükre ve rızaya sarılırlar. Vakitleri zahiri amelleri ifa ederek mamur hale getirmek gerekir. Zira ameli salihlerin nuru, kalbin derli toplu olarak devamlı zikir halinde bulunmasına, huzur ve âgâhlığa sebeptir. Hadis ilmi, tefsir, fıkıh ve tasavvufun inceliklerine ihtiva eder. Bu ilmin bereketleriyle iman nuru artar. Bu sayede salih ameller işlemek ve güzel ahlak hasıl olur. Feyizlere nail olmak ve müşkillerin halli, bazan müşridin suretinde rüyalarda olur. Bazen o büyüğün latifelerinden bir kısmı yine onun suretinde görünüp, işlerin halline vasıta olur. O büyüğün bazen bundan haberi olur, bazan da olmaz. Birisi fakirin yanına gelip, siz kabeyi i Muazzama'dan nasıl geldiniz dedi. Ben Kabe-i Muazzama'ya gitmedim dedim. Bana sizinle Mekke-i Mükerreme'de görüştük, şu anda hatırlayamadığım bir mısrağı okuyarak beni irşad ettiniz dedi. Böyle hadiseler ucup ve iftihara sebep olmamalıdır. Zira bizi ve sizi bahane yaparlar. Hakikatte ise bütün işlerin vekili Allah Teala'dır.